Muhterem efendim, bazen teoride olanı pratiğe dökmek zor olabiliyor. Pratik hizmet hayatı içinde hizmetçi idareci nasıl olmalıdır, lütfeder misiniz? Bu da yine bizim eksiklerimizden birisi. Belki bazı dönemlerde bazıları şakacıktan onun denenmesini belki teşebbüs etmişlerdir ama fakat umumun kabulüne mazhar olmadığı için Umumi uygulanma imkanı ortamında bulamamıştır. Esas Müslümanlıkta öyle. Hz. Üstad da o mevzuda seçtiği hadise bakılınca, Seyido kavmi hadimum diyor. Bir cemaatin efendisi onların hizmetkarıdır. Bu mesele hadis kitaplarında, siyer kitaplarında da görmek mümkündür yani. Bu mevzuyla alakalı yani bir kavmin seyyidi diyelim. Yani. Üç kişi olursa bir yerde bir rektör buyuruyor Efendimiz. Bunlardan birisi imam olur. Fakat imamın vazifesi diğer meselelerde olduğu gibi tahakküm değildir, istibdat değildir. Bazılarına bazı meseleleri dayatma değildir. Belki hizmetkarlıktır, onların işlerini görme, onlara yardımcı olma. Fikirde onların yapacakları şeylerde onlara ışık tutma, davranışlarında rehberlik yapma. Yanlışlarını tahsiye etme Canı gibi aziz bilip onları koruma Daha açık bir misalle ifade edecek olursak şayet Yoldayız, yolcuyuz mesela Onların yemeklerini yapma Yemelerini sağlama Yatarken yatacakları yerlerini hazırlama Ve sonra da israat etme Budur yani emirin vazifesi imamın vazifesi budur Saltanat yoktur Meliklik yoktur Müslümanlıkta Bunlar sonradan gelmiş şeylerdir bir dönemde belki üstün niyetle alınmış bu işler layık olmayan insanların eline geçmiş. Ama işte öyle gitmiş. Bazı hayırlar olmuş, güzellikler olmuş ama temelde de esasen mesele şerre bina edildiği için bir kısım şerleri de olmuş o meselenin. İtiraf etme mecburiyetindeyiz. Bu açıdan da ölü olanlara bakınca biz çok defa daha ziyade mahsinleriyle onları yad ediyor, mesabilerine bakmıyor, sorgulamıyor. Onları Cenab-ı muamelesiyle baş başa bırakıyoruz. Bu ayrı bir mesele. Fakat o meselelerin isabetli olduğunu kabul etmek ayrı bir meseledir. Yani bizde her çerçevede, her makamda, her derecede imamın vazifesi budur. Bir yerde bir idareci ise bir insan, orada bu idare alanı içindeki şeyleri diğerleriyle beraber, herkese beraber, bir düzen isteniyorsa şey düzene koymaktır orada. Yani günümüzde olduğu gibi sizin ayağınıza gelecek, işte masanızı silecek, temizleyecek, yemeğinizi yapacak, önünüze koyacak, kabınızı, kaçağınızı yıkayacak. Öyle hizmetkarlık falan yoktur öyle, öyle şeyler. Herkes kendisinin hizmetkarıdır. Ve imam da bütün bu hususlarda eksiyi, gediği görecek, boşlukları dolduracak insan demektir. İnsanlığın iftar tablosunun tavırları... Canlı misalidir bunu işte görüyorsunuz. Takdir ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ben bu arada istidradi olarak bir soru sorayım size. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i Nebevi yapılırken beraber kerpiş taşıması sizin içinizde bir hoşluk hasil ediyor mu, etmiyor mu? Neyi hoş karşılıyorsunuz? Yani insanların iftar tablosu da olsa, imamlar imamı da olsa, imamul eğimi o, imamul eğimi olsa, İnsanlarla beraber, sıradan düz insanlarla beraber, sıradan işler yapması hoşunuza gidiyor sizin. Samim misiniz o mevzuda? O şey hoş da, o hoşu siz niye yapmıyorsunuz? Demek ki samimi değiliz biz orada. Arkadaşlarıyla üç beş arkadaş bir yere gidiyorlar, kırda oturuyorlar. Herkes bir şey yapmak istiyor. Öyleyse ben de diyor odun toplayayım diyor. Bunlar büyüklüğe münafi şeyler değil. Büyüklüğün günümüzün banal insanın anlamayacağı şekilde farklı derinlikleri. Ayşe validemizin kapının kaçağını yıkıyor. Çocukları olsaydı zannediyorum onların bezlerini de yıkardı. Hazreti Hadise'nin yanında yıkamadığı da söylenemez. Kendi işini kendi gören bir insan. Sahabi ona gördürür müydü? Belki hepsi takla katarlardı onun karşısında işlerini yapmak için. Fakat o da kendine düşeni yapardı mutlaka. Evet biz hani bu mevzuyu da temelde benimsiyoruz. Kendi işini kendin yapma meselesini benimsiyoruz. Birileri gönüllerinden gelerek bazı kimselere belki hizmet edebilirler. Fakat onların bu işi istemeleri doğru değil. Gayrı ahlakidir. Ben burada bana yemek yapsın getirsinler, çay yapsın getirsinler demem. Gayri ahlaki şeylerdir bunlar. İslam ahlakına münafidir onlar. Fakat bazen bazı şeyleri samimi düşünmek lazım. Yani ben kalkayım oraya gireyim. Bilmiyorum belki belli bir dönem için göstermelik olabilir mi? Herkesi harekete geçirebilir mi? Yani ben kalkar orada, o sofrada yemeği kendim dağıtabilirim de. Bu defa herkes de kıyam eder acaba. Herkes sandalyelardan kalkar. Yani bazı şeyleri hesap ederek, o mahsurlu şeyleri, mahsurlu şeyleri irtikap etme için acaba... Mazur kılıcı olur mu olmaz mı? Öyle katı bir şey söylemiyorum ben yine de. Ya olursa olsun herkes kalkarsa kalksın sana ne? Ya. Şimdi temeli budur bu mesele. Aksini kimse iddia edemez yani. İşte hadisler, işte Kur'an'ın ayatü beginatı, ister tefsirdeki işaretler, ister selefi salihindeki şeyler yani o büyüklerdeki işler. Kimseye hizmet ettirmemişlerdir. Allah insanlara Hazreti Ömer yazdığı, Amr-ı yazdı Nasa yazdığı namede, ''Allah insanları hür olarak yarattı, ne zamandan beri onları köle olarak kullanıyorsunuz?'' diyor. Çok temkinli ve dikkatli olmak lazım. Şimdi temel felsefe budur. Ama bu temel felsefe de biraz evvel bahsettiğim konu gibi yine çok ciddi ve uzun zaman isteyen bir rehabilitasyona ihtiyacı var yani. O düşünceyi oluşturma, toplumda oluşturma. İşte bir dönemde belki şakası ve denemesi yapılan bir şeydi. Arkadaşlara, fakir hep diyordum, masanızı kendiniz silin yani, temizleyin. Oturduğunuz idare odası, müdür odası, oraya bir temizleyici, orada bir hademe sokmayın yani, kendiniz yapın o işleri. yemeğinizi de kendinizi elinize alın gidin yani, servinizi kendiniz yapın. Kapınızı, kaçağınızı da alın, kendinizi getirin orada. Belki bazı kimseler, diyelim üstad gibi kimseler böyle işlerin çokluğundan, hastalıklarından dolayı mazur görülebilirler. Fakat başkalarının öyle bir şey tevessül etmesi doğru değil. İnsanlardan bir şey beklemesi doğru değil. Kimseden, kimseye karşı beklenti içine girmeme esas önemli olan şey olur. Madem Allah kulluğumuzu sunarken de herhangi bir beklentiye girmeden sunuyoruz, bence... ...şahsımız adına yapacağımız işler mevzunda da yapılması gerekli olan işler mevzunda da... başkalarının karşı bir beklentiye girmemeliyiz. Falan benim şu işimi yapsın, filan bu işimi yapsın dememeliyiz. Kimse bizim kulumuz, kölemiz değil, halakımız değil. Biz de alem gibi bir insanız. Kendi işimizi kendimiz yaparız. Kimse iş gördürmeyiz. Ama... Bunun uzun zaman denenme ihtiyacı var. Rahabilite ihtiyacı var. Üzerinde durulacak bir konu, benim rahatsızlık duyduğum bir konu. Fakat gerektiği gibi açamadım. Arkadaşlarımız bizim Kazakistan'da, başka yerlerde. ister esnaf arkadaşlar, işlerini, güçlerini bıraktılar. Müdürler, öğretmenler orada duvar yaptılar. Kaldırım yaptılar orada. Hamal gibi çalıştılar. Bunlar o bölge insanları tarafından hep takdir topladı. Bence kendi farklılığımızdır bu ve kendi farklılığımızı ortaya koyalım. Osmanlı padişahları askerlerinin başındadır yani. Onları zaferden zafere koşturan şey de askerin başında olma. Onun kadar en azından kendisini tehlikelere atma, tehlikelere göğüş gelme. İstanbul'un fethinden sonra Belgrad'a giden Fatih yaradı olarak çok zor durumda İstanbul'a geriye döndü. Çünkü bir yerde askerler dayanamadılar Belgrad'da. Oradaki o kuşatmayı yırtamadılar, sökemediler. Neyse kuşatma da başarılı olamadı. Yani düşman cepheyi yırtamadılar. Ve Fatih atını manuzladı, ileriye sürdü. Askerler ondan sonra aşağıdan ama kendi yaralandı. Öyle zamanki saraylara çekildik. Bu defa yuvaperest hale geldik. temperler hale geldik. Yiyip biçen yan gelip kulağı üzerine yatan mahluklar haline geldik. Devlet-i Aliye de dört bir yanından kırılmalar yaşamaya başladı. Kanuni cephede ölmüştü. Ondan sonra artık cephede ölen yoktu. 4. Cumhuriyet Cennet mekan Aleyhi Rahmeti Vuruflar Hazretleri de revan seferini yapmasaydı, Osmanlı demek ki ta kanuni döneminde bitmişti. Herkes inandığı yolda yürürken, Yolda ölmeli. En çok hoşuma giden insanlar, hizmette yolda ölen insanlar. Ölmüş insan senin hoşuna gitsen ne olur ne olmaz. Bize ne faydası var diyeceksiniz. Kendilerine faydası var? اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَامِ لَا الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسًا وَاَمْوَالَهُمْ وَاَنُنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ fi يُجَاهِدُون ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتي يشاء